Osmanlı toplumunda halkı kuşatan e, İslami hareketler tasavvufun dışında hemen hemen yoktu. E, biraz da e, devletin halkı kontrol altında tutabilmek amacıyla e, diğer e, e, İslami çalışmalara e, kapı açmaması, tasavvufun e, insanları kendisine yönelik gayretlerini dışarıya değil de kendi içine yönelik yapması ile pasifize edilen bir yapı arz etmesi ve devletlere, egemen güçlere karşı daima uysal bir tavır takılması yönüyle tasavvufu desteklediklerini düşünüyoruz tahmin etmek zor değil. Zaten devlet kendisi de tarikatın yanında yer almış. Ee, padişahlar genellikle bir tarikata girmişler. Ee, Yeniçeri Ocağı Bektaşi tarikatına genellikle mensup kabul edilmiş. Tabi aşırı faaliyetler yapmamak kaydıyla. Ee, paşalar e, devlete yakın kadrolarda. Ee, genellikle bir tasavvufa en azından sıcak bakmışlar veya tasavvuf ehli olmuşlar. Sanatçılar öyle, şairler e, tasavvufla en azından uzlaşmıştır, halk da öyle. Onun dışında pek fazla e, bir e, halk harekatı olarak tasavufun dışında e, Osmanlılar'da bir hareket görmüyoruz. Tekkelerin e, resmen kapatılıp fiilen e, uygulamaya devam etmesiyle birlikte Cumhuriyet dönemi e, bütün İslami çalışmalara büyük çapta e, engel olmuş, ket vurmuş, e, Hatta bazen çok katı bir şekilde layıklık uygulanmış. Allah demenin bile suç olduğu dönemler yaşanmış. Ezanlarda bile Allah lafzı e, kullanılamaz hale gelmiş. Namaz kılarken bile e, Kur'an okuma e, tümüyle Türkçe'ye çevrilme e, faaliyetleri devam etmiş ama fiiliyata uygula, uygulayamamışlar. E, devlet tümüyle e, Kur'an okumayı bile suç saymış. Arapça tümüyle yasak olarak e, bu topraklarda bizim yetiştiğimiz zamanlarda bile gülüldü. E, müsaade edilmeyen bir suç unsuru olarak görülmüştü ki bu yasak 1970'leri geçiyordu daha devam ettiği dönemler Arapça okumanın yasak oldu yani 70'ten önce tümüyle yasaktı 72-73'lerde yumuşadı giderek devletinde artık uğraşmayacağı bir alan haline dönüştü. Evet, böyle bir dönemde tek tük tarikatçılar e, sivri çıkışlar içinde e, bulunsalar da e, Said Nursi'nin e, Risaleler adıyla eserleri ve e, e, ona hizmet etmeye çalışan e, bazı talebeleri bulundu. E, ne yapmış? Ee, İslami çalışmalar noktasında devletin e, ölü toprağı serptiği e, çalışmalara bir yönüyle patlak verdirmiştir. Evet. E, kendi şahsına münhasır bir e, yapısı var. E, Nurculuk hareketinin o e, Tabii birkaç ayrı bölümde işlenmesi lazım. Nurcuların farklı farklı neleri var, yapılanmaları var. Okuyucular ve yazıcılar olmak üzere önce ikiye ayrılırlar Nurcular. Okuyucular Yeni Asya grubu diye daha önce en önemli grubu teşkil ediyordu efendim sonra bunların içerisinden eee medrese medresetu Zehra grubu çıktı ayrıldı. Nurettin Yıldırım hatırlarsanız şeyde doğudaki Hizbullah'ın öldürdükleri insanlardandı. Sonra işte geçen hafta söyledim mi bilmiyorum işte Diğer e, okuyucu gruplarından irili ufaklı, e, kendi talebeleri arasından bazıları Mustafa Sungur gibi e, faaliyetler yaptılar. Ama içlerinden Fetullah Gülen 75'lerden sonra e, kendi e, özgün e, nurculuk anlayışını ortaya koydu ve giderek e, Nurcuların en büyük e, hareketi oldu. Bunun yanında bir de yazıcılar vardır. Osmanlıca e, Risaleleri yazmayı e, hedef alan e, Risale yazmakla Osmanlıca olarak e, yazmakla e, hizmet yapmayı e, öne çıkartan Hüsrev Altınbaş e, e, diye Said Nursi'nin talebelerinden birinin öne çıkarttığı bir hareket var. Bunların hepsi e, ne yaptı? Çok cılız bir harekete dönüştü. E, Fetullah Gülen Nurculuğu biraz daha modernize ederek e, aldı başını götürdü. Evet. E, Said Nursi'nin... E, e, Eserlerinde halkın çoğunun bilmeden e, aşırı saygı gösterdiği e, ve toz kondurmak istemediği durumların ötesinde çok ciddi e, Kur'an ve sünnet çizgisine ters anlayışlar vardır. Ama nedense halk e, toplumun kabullendiği bir anlayışa karşı çıkmakta zorlanır. Tasavvufa... E, daha 20 sene önceye kadar kimse rahat eleştiriler getiremezdi bu ülkede. Yazarlar, hocalar, e, nurculuğa da e, daha bir sene önceye kadar hatta üç beş ay önceye kadar diyelim insanlar e, ciddi manada eleştiri getirmek istemiyorlardı. Çünkü kamuoyunda bir ağırlığı var, e, mücadele etmek zor. Psikolojik olarak da böyle bir baskı var ve e, maalesef e, alimlerimiz, yazarlarımız çok özgür olamıyorlar ve bu psikolojik baskının e, altında biraz eziliyorlar. Bir ikincisi çok ciddi araştırma yapan e, eleştirel olarak olaylara bakan e, araştırmacı tırnak içinde yazarlarımız, hocalarımız pek yok ama lakapları araştırmacı yazar, araştırmacı hoca olarak çıkar e, bu iki unsurdan dolayı pek fazla eleştiriye tabi tutulmuyordu Bununla birlikte yine tek tük tabi eleştiriler getiriliyordu e, e, risaleleri eleştiril eleştirel gözle değerlendirilen değerlendiren Mustafa Demir e, ama Abdullah tek hafızoğlu takma adıyla e, bir basılmayan bir eser e, söz konusu. E, onu fotokopi halinde e, kimi arkadaşlar kitaplaştırdılar. E, onun yanında işte şeyin Süleymaniye e, efendim Abdülaziz Bayındır'ın e, Süleymaniye Vakıflarından çıkan e, eleştirel bir ...kitabı var veya kitapların içinde eleştirilere var. Buna benzeyen yazılı tek tük unsurlar var. Ama son bir iki aydır gazetelerde Fethullah Gülen ve Nurculuk Hareketi'nin... ...çok ilmi değil daha çok siyasi yönüyle eleştirildiği yazılar var. Evet. Fethullah Gülen... Erzurumlu bir şahsiyet Erzurum'un kendine has aşırı ırkçı, milliyetçi özelliklerine o da sahip o yüzden gençliğinde Said Nursi ile görüşmeye giderken yolda o Kürt ben Türk'üm bir Kürt'ün ayağına gidilir mi ben nereye gidiyorum yanlış yapıyorum diyerek otobüsten geri dönen ve ziyaretten vazgeçen bir şahsiyet. Efendim? Evet. Hala o ırkçı zihniyet söz konusudur. Fetullah Gülen'de. Bu hala Kürt düşmanlığı vardır. Yani o gençliğinde bir gençlik hatası olarak gördüğümüz bir şey değil. Erzurum gibi, Karadeniz, Trabzon vesaire gibi yöreler e, aşırı e, Türk ulusalcılığı e, konusunda e, öncülük yaparlar. Evet. E, işte e, Afrikalı kızların veya dünyanın diğer ülkelerindeki gençlerin Türkçe şarkı söylemeleri veya İstiklal Marşı söylemeleri hizmet kavramının en halka yönelik göstergesi oluyor. Yani hizmet diyerek işte Türkçe'yi öğretmeleri öne çıkıyor. Her neyse Fethullah Gülen kesinlikle risalelere bağlı, onu biraz çağa adapte etmeye çalışan ve onları teori planından çıkartıp uygulamaya döken bir şahsiyet. Konuşma tarzı risalelerin ciddi manada etkisini taşır. Yer yer Osmanlıca ağdalı ifadeler kullanır. Ve Said Nursu'daki anormallikler, hurafeler, yanlışlıklar, Fethullah Gülen'de de vardır. Sayın Nursi'de de bazı hezeyanlar vardı. Kendisinin işte keramet gösterdiği, ilahi müjdelere nail olduğu, Kur'an'da adının geçtiği çokça gibi böyle mistik hezeyanlar Fethullah Gülen'de de aynen vardır. Bunlar tabii miras yoluyla gelmiyor ama demek ki Kişi sevdiğinin e, hatalarını da tümüyle kuşanıyor. E, Peki söylemekte e, tereddüt ediyorum. E, yine de siz söylememiş olun veya duymamış olun. E, Fethullah Gülen e, bir yıl kadar bizim yurt müdürlüğümüzü ve bir iki derste hocalığımızı yapmış bir şahsiyet olması hasebiyle ee, tabi yakından tanıyorum. 1970-71 yıllarında İzmir'de e, Kestane Pazarı İmvatip ve İlahiyatlı Öğrenci Yetiştirme Derneği'nde e, İmvatip okulunu dışarıdan imtihana e, hazırlama noktasında gittiğimizde o bizim yurt müdürlüğümüzü yapmıştı. Arapça ve Hadis dersimize geliyordu. Bir yıl kadar öyle yakınlığımız oldu. Benden 14 yaş kadar yaşlıdır. Dolayısıyla şu anda 74 yaşında falan olması lazım. Evet. O dan tabii değerlendirdiğimiz kadar bazı orijinal özellikleri vardı. Çok okurdu. Günde 300 sayfa kitap okumadan yatmazdı. Gündüz okuyamadıysa gece okuyacak tamamlayacak ve öyle yatacaktı. 300 sayfa. Herhalde az bir sayfa değil. E, yemeklerini yurt müdürü olduğu halde e, yurttan hiç yemezdi. Dışarıdan veya kendisi işte odasında yemek yaparak e, temin ederdi. Bazı böyle e, tuhaf alışkanlıkları veya bizim yer yer anlam veremediğimiz durumları Vardı. Bekar hiç evlenmedi. Aynen Üstadı Sayit Nursi gibi. efendim. E, o da Sayit Nursi gibi yer yer inziva hayatı geçirmiş gençliğinde. E, biraz medrese eğitimi aldıktan sonra esas kendisini yetiştirmiş bir şahsiyetti. E, o zamanlar ağlamaya henüz başlamamıştı. Yeni yeni denemeler yapıyordu. 70'lerde efendim hutbelerde tek tük böyle ağlamaklı edayla konuştuğu olurdu. Ama öyle daha henüz sonraki vaaz üslubuna kavuşmamıştı. Esas anlatmak istediğim bunların ötesinde bir şey. 1971-12 Mart dönemini ben onun yurt müdürü olduğu yerde geçirmiştim. 12 Mart askeri bir ihtilaldi, küçük çaplı bir ihtilal. Demirel Başbakan'dı. Deniz gezmiş olayları vardı o zamanlar. Ankara Orta Doğu Üniversitesi'nde, işte orada kenetlenmiş dev sol, işte halkın tabiriyle komünistler, İhtilal yapacakları havası verildi askeriye tarafından. Halbuki 3-5 kişi delikanlılar. Evet sonra ne yapıldı? Askeriye Başbakan'a işte muhtıra verdi. Hükümet devrildi. Yeni bir hükümet kuruldu askeriyenin istediği istikamette ve sık yönetim ilan edildi. İşte deniz gezmişleri astılar. O 12 Mart olayında 1971 de. bunları niye anlatıyorum bir konuyla bağlantılı anlatıyorum işte 12 Mart da askeriye hükümete el koymuştu muhtara vererek Fethullah Gülen o gün yok oldu sonra İzmir'de doğal görürüz caddelerde aranıyor kocaman bir film afişi gibi büyük afişler oraya buraya konulmuş. Fethullah Gülen aranıyor. Bir iki tane de komünist aranıyor. Tatile gitmiştim Kütahya'ya. Kütahya 350 kilometre mesafede İzmir'e. Fethullah Gülen'i kim tanır kim eder? Ama baktım ki Kütahya'nın garajında tren istasyonunda bazı caddelerde bir tek afiş var. Aranıyor Fethullah Gülen. Kocaman bir resim. Evet. Wanted. Evet. Bu niye aranıyor ve niye Kütahya gibi kim bilir başka hangi vilayetlerde vardı nereden bileyim ama Kütahya'da kendi memleketim olduğu için orada gördüm. E, aranıyor diye. Sonradan anladım ki aranıyor filan ayağıyla Fethullah Gülen insanlara tanıtılıyor, meşhur ediliyor. Devletin onun üzerinde planları var. Evet. Bunu sonradan olayları değerlendirdiğimizde, bütünleştirdiğimizde görüyoruz. Sonra aranıyor denildiği zaman bize bizim gibi delikanlılara, talebelere bile sorduğunuzda hepimiz biliyoruz Fethullah Gülen. İzmir'den çıktı, Bornova İzmir'in işte yakın bir ilçesi. Orada risale dersleri yapıyor bir evde. Yani İzmir merkez Vaisiydi, işte bizim yurt müdürümüzdü, oralardan ayrıldı. E, güya kaçak. Ama herkes biliyor ki e, o filan yerde. E, dolayısıyla aranıyor, resmen aranıyor da fiilen kimsenin aradığı maradığı yok. Ee, tabii ondan biraz daha önce e, 12 Mart öncesinde resmi e, şahsiyetler gelir giderdi, diyanetten gelirlerdi yer yer kravatlı insanlar gelir giderlerdi e, sonradan e, o arama faslında e, birkaç aylık bir e, hapis cezasına çarptırıldı o arandıktan çok sonra Ondan sonra Türkiye gezici vaizi yaptılar. İstediği yerde vaaz ederdi. Söz gelimi gelir. İstanbul'da Sultanahmet'te vaaz eder. Bursa'da Ulu Cami'de vaaz eder. Ve halk artık tanımaya başladı. O muhtıradan, askeri dönemdeki durumdan sonra. Artık herkes Fethullah Gülen'in ismini bilmeye, tanımaya başladı. Ve İslami çalışmalar deyince onun önü açıldı. Bu aralarda 1971-72 benim işte Fethullah Gülen'le tanıştığım zamanlarda Milli Nizam Partisi kuruldu. Milli Nizam Partisi sonra kapatıldı. Milli Selamet Partisi oluştu. Askeri ihtilal zamanında işte e, e, neydi partinin başkanı Erbakan İsviçre'ye kaçmıştı o da askeri ihtilalden e, dolayı partisi kapandı ve kendisi yargılanıyor sonra asker getirdi Fetullah şey neydi Erbakan'ı İsviçre'den Milli Selamet Partisi kurdular e, yani kaçtığı hiçbir şey ifade etmedi yani gereksiz bir şey olarak değerlendirildi. Ee, sonra Fethullah Gülen Milli Selamet Partisi'ni destekledi. Bir sene, iki sene kadar e, o da, onlar da onu desteklediler. Sonra yüzüstü bıraktı böyle bir seçim öncesi. E, 74 seçimlerinde desteklemişti. 75-76'larda e, aleni olarak gazetelerde şimdiki şeye, Tayyip'e, e, hakaretler ettiği gibi Erbakan'a da benzer sert e, hakaretler yaparak e, ne yaptı? Partiyi dışladı. 77'de e, e, biraz da Fethullah Gülenler'in e, o tavır alması, tabii Erbakan'ların ona tavır alamaması e, vesilesiyle 48 milletvekilinden 24 milletvekiline yarı yarıya düşmüştü. Erbakan'ın partisi. Bunun da rolü olmuştu. Yani sonra ANAP içinde aynı şeyi yaptı. Fethullah Gülen desteklediği partileri böyle biraz ne yapmak? Tuşa getirmek için destekler bir konumda olduğunu ben rahatlıkla söyleyebilirim. Tabi desteklemese o kadar ne olmaz? Mücadelesi Keskin olmaz. Zaten karşı çıkıyorsundur. Karşı çıkmaya devam ediyorsundur. Ama belirli bir zaman destekleyip sonra bir iki sene sonra e, ciddi bir şekilde tavır alıp gazetelerle, kamuoyuyla e, bir gündem oluşturup mücadele etme e, durumu onda da olmuştu. Sonra e, ANAP e, bu destekledi. ANAP da bunları destekledi. Her desteklemelerde bayağı insan kazandı ve yer edindi uluslararası ve Türkiye cephesinde. En sonunda Tayyip Erdoğan'la ilişkilerini 8-10 sene sürdürmüştü. Şimdi tabi uzun uzun hatıraları anlatmak gereksiz. O da Üstad-ı Said Nursi'nin çizgisinden giderek Hristiyanları... E, ateistlere tercih etme noktasında işbirliğine gidildi. Hep risalelerden çıkar bunlar. E, yani düşmanımın düşmanı benim dostumdur anlayışıyla. E, ateizme karşı e, ehli kitapla birleşmek, yardımlaşmak gerekir e, anlayışını e, risalelerdeki bu hayata geçirdi. İşte papayla görüşmeler, diyalog meseleleri gündeme geldi. Evet. Ve bir çizgi tutturdu, götürdü. Bu çizgi tekrar edeyim, Risale'lere ters düşen bir çizgi değildir. Said Nursi'ye ters düşen bir çizgi değildir. O anormal hezeyanlar da aslında Said Nursi çizgisinin bir devamıdır. Said Nursi çizgisinde çizgisinde Tümüyle e, eleştireceğimiz çok ciddi problemler vardır. E, önce ne Said Nursi ne Fethullah Gülen, e, Kur'an e, noktasında e, kendilerini yetiştirmiş, Kur'an'ı doğru dürüst anlamış ve bilen insanlar olmadıklarını söyleyelim. Risalelere göre Nurcular e, kabirlerine imanla girecekler ve kesinlikle cennetlik olacaklardır. Risale okuyanlar cennete girerler. E, Kur'an-ı Kerim Kur'an'ı okuyanlara cennet vaat etmez. Kur'an'ı okuyan cennetliktir demez. E, hadiste Kur'an e, harflerinin her birine on hasene verilir. E, Sayit Nursi ise Risalelerin her harfine 20 hasene verir. Dolayısıyla niye Kur'an okusunda 10 sebaba girsin ve Kur'an okuyunca cennetlik falan da olmayacak insanlar. Bir dakikada Hatim'den tutun da Kur'an ayetlerinin harflerinin sayılarının bile yanlış vurgulanmasına kadar Kur'an kültüründen uzak bir insan ama Kur'an'da kendi adını bulmakta mahir. E, said kelimesi, kelimesi geçen bütün ayetler kendisini işaret ediyor. Adı Said ya. E, Arapçada Said temiz demek. İkinci anlamı şey demek. E, Mesut ve cennetlik demek. E, ama bütün geçtiği yerlerde bak Ebced hesabıyla, e, üç harf eksiğiyle benim talebeliğe başladığım yılı anlatıyor veya risaleleri yazmaya başladığım seneyi anlatıyor e, diyerek kendi adını bulmaya çalışıyor e, 30 kadar ayetten e, özellikle içinde nur kelimesi geçen nur suresindeki ayetler başta olmak üzere hidayet kelimesi geçen yerlerdeki e, ve benzeri e, ayetleri hep kendisine işaret edildiğini epcet hesabıyla kendisinin veya eserinin gösterildiğini ifade eder. Bazen Risale-i Nur, bazen Rasail-i Nur, bazen e, ris risalet Nur, bazen Said-i Nursi, olmadı bazen said Kürd'i e, ve benzeri hangi kelime tutarsa, işte doğum tarihi tutmuyor, ders okumaya başladığı tarih, yok Risaleleri neşretmeye başladığı tarih, vesaire diye epchet hesabıyla Kurandan kendisinin övüldüğü işaret edildiği ile alakalı hükümler çıkartır. Dolayısıyla sadece kendi adını veya eserleri yoktur Kuranda aynı zamanda Allahla özel irtibatı da vardır vahiy gibi kendisine ihtar edilmiştir işaret edilmiştir. İşte günlerce e, e, zamanda yazılacak bir şeyi iki saat içinde kendisine yazdırılmıştır. E, bu üçüncü, mesela dört e, şıklı bir cevap ise, üçüncü şık ha, bana izin verilmedi, yazdırılmıyor demiş, dördüncüye geçmiştir. filan böyle kendisinin e, Allah'la özel irtibat halinde olduğunu, ifade edecek bir sürü hezeyanları söz konusudur. Fetullah Gülen de Allah'la görüşür haşa, Peygamber toplantılarına sık sık gelir. E, sadece rüyasında değil e, bir fiil e, müşahede eder, e, bilgiler verir, yollar gösterir, e, benzer şekilde. Tabii e, batini unsurlar hem risalelerde vardır, hem Fethullah Gülen'de söz konusu edilir. E, Ebu Bekir radıyallahu anh'a tasavvufun nispet ettiği uydurma ifade, bunlar da biraz daha e, zirveye veya zırvaya tırmanır. E, işte benim cesedimi büyüt, e, cehenneme sadece ben gideyim, başka kafirler gitmesin. Allah'ın düşmanı kafirlere acıyan Allah'ın acılmasını istemediği kimselere bile merhamet gösteren bir anlayışla cehenneme talip olma yakıştırması bugün Fethullah Gülenler'de Said Nursi'de de vardır tabi ciddi boyutlara ulaşmıştır. İnsanları biz kurtarmaya çalışalım ama bu orada yalan da söylesek, iftira da atsak, e, dine ters davranışlarda da bulunsak yeter ki insanları kurtaralım. Cehenneme gitmeye hazır olmalı, razı olmalıyız. E, ama başkalarını kurtarmalıyız. E, yani biz Allah'ın rızası için insanlara e, daveti tebliği götürürüz. Allah'ın da razı olacağı insanlar evvela ahirette e, cehennemden kurtulacak insanlardır. Bunlar e, kahramanlığın e, İslamca olmayan şeklini de hani Promete örneğinde e, insanlara faydalı olmak için e, işkence çeken Yunan uydurma tanrısının e, rolünü üstlenmeyi fazilet sayıyorlar. Böyle bir konumdalar. Yani Said Nursi de Fethullah Gülen de tekrar edeyim cehenneme atılmaya hazırdırlar cenneti istemeyen bir kahramanlık sergilerler. Ee, irade ve ihtiyarları yer yer ellerinden alınır, öyle derler. ve Bir sürü e, hurafeler söz konusudur. Evet, bunlarla alakalı geniş bilgiler edinmek istiyorsanız risalelerden yola çıkarak e, ciddi eleştiriler, e, yazılı halde de e, isteyenlere veririz inşallah. Evet Fethullah Gülen' de tekrar edeyim üstadının yolunda e, muharref diğer yer tasavvufun problemleriyle karışmış e, batıya ve Hristiyanlara şirin gözüken e, bir e, Müslümanlığı ne yaptılar ortaya koydular e, lasız bir İslam bu Tevhidi içerikleri alınmış bir İslam Kur'an'ın değil risalelerin öne çıkartıldığı bir din anlayışı. Tavizci uzlaşmacı bir çizgi. Efendim Amerika ile Batı ile ve birliği ve CIA ile ciddi manada dirsek temasında oldukları CIA ajanlarının bütün Türkiye dışındaki okullarda İngilizce öğretmenliği yaptığı e, birer vakadır Amerika belgeleriyle ve tespit edilen unsurlarla. E, böyle bir din anlayışı var. İsrail'e karşı çok e, ılımlı sözleri olan ama Filistin'in e, en küçük çapta e, bir cümleyle bile e, olumlu bir ifadeyle karşılamayan bir e, bu en son e, gemi olayında da geminin gitmesini filan İsrail'den izinsiz gitmesini e, eleştiren bir çizgide e, birisi. En nefret ettiği Hüsame Bin Ladin. E, ama kendisinin karıncaları bile ezmeyecek şekilde merhametli olduğu, yufka yürekli olduğu halde kendi ifadesiyle e, köpeğine Atatürk adı koyduğu için bir Yunanlıyı neredeyse öldürecekmiş, boğası gelmiş, boğacakmış, başkaları zor tutmuş. Bunları vaazında anlatmaktan çekinmeyen e, böyle acayip birisi. Askerlere devamlı yağ çeken, e, genel kurmaya, işte e, şefaat hakkı verilirse evvela Ecevit için şefaat etmeye kalkacağını söyleyen e, bir anlayış. Tabii bunları biz daha önceden de yer yer gündeme getiriyorduk. Şimdi ilk birkaç aydır başkaları da gündeme getirmeye başladı. Siyasi gerekçelerden dolayı. Ama o siyasi muhatapları da bundan çok doğru dürüst bir din anlayışına sahip değiller ve nice cemaatte tasavvuf anlayışları da ee, bunların e, yanlışlıklarından e, arınmış durumda değil. Evet, e, kısaca ve e, özet mahiyetinde olsun diye e, belli başlı bazı noktaları anlatmaya çalıştım. E, nurculuk tabi uzunca e, üzerinde konuşulabilecek e, bir sürü e, olumlu olumsuz yönleri olan bir hareket.